Hala şükretmeyecek misiniz? لو نشاء لجعلناه Düşmanın hızı anlamında el-ecj fiilinden türemiştir. Yine mecüç kelimesi el-mec'den türemiş olabilir. Anlamı ise çalkalanmak ve dalgalanmaktır. Eğer bu iki kelime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 وَتَرَكْنَ بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوْجُ ف۪ي بَعْدٍ O gün biz onları birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır. Bu durum onlar setten çıktıkları zaman olacaktır. Yecuc ve Mecuc, Adem ve Havva aleyhisselamın zürriyetinden olup insandırlar.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 zürriyetinden değildirler demişlerdir. Nerede söylemişler bunu? Alaaddin Attar İmam-ı fetvaları sayfa 116-117'de bunu söylemiş. İbni Hacer Fethul Bari'de 13. ciltte 106. -106. sayfada bunu zikretmiş ve İmam-ı dayandırmış ve Muhyiddin'in fetvalarında böyledir demiştir. Adem Aleyhisselam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 Çocuklarındandır. Onların Adem Aleyhisselam'ın soyundan olduğuna delil, Buhari Allah'ın, Ebu Sa'id el-Hutri'den Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet etmesidir. Ya kulullahu te'ala ya Adem fe yakul ve ve wasa sadeyk Vel Yüce Allah Adem'e Ey Adem diyecek Dikkat ediniz Kim? Ebu Said el-Hudri Buhari'de kayıtlı hadis Ebu Said el-Hudri Resulü Aleyhisselatü şöyle dediğini rivayet ediyor Ya kullallahu teala ya Adem Allah diyecek ki Ey Adem Ne zaman bunu diyecek? Yani mahşer günü Diyecek ki Ey Adem Ya Adem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 Bahtınlar cehenneme girecekleri seçip çıkar. Yüce Rabbimiz Adem Aleyhisselam'a cehenneme girecekleri seçip çıkar. Akrı gibi bahtınlar, <gülüyor> Adem Adem Aleyhisselam diyecek ki: <gülüyor> cehenneme gönderileceklerin sayısı ne kadardır?"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 Fe'indehu yashibus saghir wa tada kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azabullahi shadid İşte o an yüce Rabbimizin bu sözü üzerine işte o an çocuğum başı beyazlar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 birşiru fenemin kum Racullan vamin yacucuce Elfe Allahu akbar Hayset ve selam o zaman dedi ki onlara size müjdeler olsun sizden bir kişiye mukabil ycu ve mecden bin kişi cehenneme gönderilecektir dedi Allahu Ekber. hadis Sahi Buhari'de geçiyor. Enbiye babu Kıssatı yecü, Yecüc ve Mecüc. Ee, yani Yecüc ve Mecüc kıssaları bahsinde babında geçmektedir. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Ashab sorunca ey Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Madem ki cehenneme bin kişiden bir kişi kurtulacak. Bir kişi cennete 999 cehenneme gidecek. Kimdir bu bir kişi? Ayy Sallallahu Aleyhi dedi ki Ayet-i kerime. o zaman size müjdeler olsun. şiru sizi müjdeliyorum dedi. Fe inne minkum raculan ve min Ya'cucu ve Ma'cucu alfâ. Sizden bir kişi, onlardan bin kişi. Yani bir kişi Adem oğullarından, yani bir kişi Adem oğullarından derken yani bu ümmetten bir kişi için Ayet-i müjdeliyor. Onlardan ise 900 99 kişi. Abdullah bin Amr radıyallahu anh Resulullah aleyhisselatü vesselam'dan şöyle rivayet etmiştir. Anne ye'cuce ve me'cuce min veledi adam ve annehum lev ursulu ilennâsi efsedû aleyhim me'ayişahum velen yamûte minhum ahadun İlla Teraka min zürriyeti alfa fasağda. Aşat ve selam Abdullah ibn Amr radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste şöyle buyuruyor: Ya ve me Adem'in soyundandır. Onlar insanların üzerlerine gönderildiklerinde onların yaşantılarını bozarlar. Onlardan her biri kendi soyundan binden fazla kişi geride bırakmadan ölmeyecektir. Resat ve Salam onlarla ilgili. Wallan yamute minhum ahd illa terak min zuriyeti alfem fesaida. Onlardan birisi, kendi soyundan binden fazla kişi geride bırakmadan ölmeyecektir. Yani yecüç ve mecüç.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 ee, hakim bu hadisin bir kısmını Mustedrek'te rivayet ediyor. Buhari ve Müslim'in şartlarına göre sahihtir. Ama Buhari ve Müslim rivayet etmemişlerdir. Zehebi de ona katılıyor. Haysemi Mecmu'un Zevaid'de Teberani El-Kabairu El-Efsat'ta rivayet etmiş. Ravileri Sikadır demiştir. İbni Hacer Abd bin Hümeyt sahih senedle Abdullah bin Selam Rahime Allah'tan benzerini rivayet etmiştir. Radiyallahu anhu. benzerini rivayet etmiştir demiştir. Fethul Bari'de İbni Kesir Taberani rivayetini verdikten sonra İbni Kesir Taberani'nin rivayetini verdikten sonra bu hadis gariptir. Belki de Abdullah bin Amr anh'unun yakın arkadaşlarının sözü olabilir demiştir. Bakınız İbni Kesir diyor en nehay el fitan melahim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 Yüzleri deri üstüne deri kaplanmış gibi, şekilleri ve renkleri Türklere benzer diyor İbni Kesir Ennihai El Fiten Vel Melahim ee, isimli eserinde söylüyor. İmam Ahmet Rahim İbn İbni eden teyzesi yoluyla aktardığına göre Resulullah ve Vesselam'a akrep sokmasından dolayı parmağı sargılı olduğu bir şekilde hutbe verdi. فددكي عليه الصلاة والسلام إنكم تقولون لا عدوة وإنكم لا تزلون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج عراد الوجوه صغار العيون شهب الشعاف من كل حدب ينسلون كأن وجوههم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 ...yayılacaklardır. Sanki... ...onların yüzleri... ...deri üstüne deri kaplanmış... ...kalkan gibidir. i̇bn Hacer Rahimahullah... ...onlar hakkında gelen... ...bazı rivayetleri zikretmektedir. Fakat... ...bu rivayetler... ...zayıftır. Az önce okuduğumuz hadis... ...Ahmet Rahimahullah'ın müsnedinde geçiyor...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 Ee, dört ziradırlar. Zira'nın ne olduğunu haber verdik. Efendim ve bir kısmı da diyor kulakları bir kulakla, kulakları diyor e, birinin üzerine yatarlar. Yani birisi kendileri için yatak olur. Diğer kulakları kendileri için yorgan olur. Bu rivayetleri de görmek mümkün. Gerçekten var. Ee, yine nakvedildiğine göre uzunlukları bir veya iki karıştır. En uzunları üç karıştır. Nerede söylemiş bunu? i̇bn Hacer Fethülbari de 13. ciltte bunu ifade ediyor. i̇bn Kesir Rahimahullah bu özellikleri inkar etmekte ve şöyle demektedir. Kim ki onların özelliklerinin bunlar olduğunu söylerse bu konuda ilmi olmadığını kabul etmiş ve kendini sıkıntıya sokmuştur. Diyor İbn-i Kesir Rahimahullah El-Nihaye el El-Fiten ve El-Melahim isimli eserinde. Ancak bunların üzerinde çok durmayacağız. İnşallah kıyamet ile ilgili yanlış bilinenler diye bir dersimiz olacak. Orada Yecüc ve Mecüc ile ilgili yanlış bilinenler, Mehdi aleyhisselam ile ilgili yanlış bilinenler, İsa aleyhisselam ile ilgili yanlış bilinenler gibi özellikle büyük alametler konusunda inşallah bu konuları işlerken hani bazı zayıflar var. Maalesef insanlar Yecüc ve Mecüc'ü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 Enbiya suresi 96 ve 97. ayetlerde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Hatta iza futihat yeccuj ve meccuj ve hum min kulli hadabin yensilun. Ve aktereb el va'du'l hakku feiza hiya shahis shahisatun absarul lazina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 yecüc ve mecücün durumlarını <Gülüyor> evet diğer bir ayet Kehf suresinde geçen ayet o da Kehf suresi 92'den 99'a kadar olan bölümdür onu da paylaşalım Şöyle buyuruyor Rabb'iniz. Summe اتبع سببا hatta idha balagha bayna s-saddayn wajada min dunihima qauman la la Kalu fi laka ala an تجعل بيننا وبينهم سد قال ما مكن فيه رب خير فأعين فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردم أتون زبر الحديد حتى إذا ساوا حتى إذا ساوا بين السدفين قالا قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعدهم يومئذ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 görevlendirdiğini göstermektedir. Yani bu ayetten biz anlıyoruz ki Yüce Rabbimiz ye'cuc ve me'cuc insanlar arasında bir sed yapması için salih hükümdar olan Zülkarneyn'i Rabbimiz görevlendirmiştir. Kimdi Zülkarneyn? Ona da kısaca değinelim. İsmi hakkında ihtilaflar ihtilaf edilmiştir. İbn Abbas Allah'tan onun isminin Abdullah bin Dahak olduğu rivayet edilmiştir. Yani Zülkarneyn'in esas asıl ismi biliyorsunuz Zülkarneyn eee Zülkarneyn asıl itibariyle yani bir isim değildir bir e bir lakaptır. E dolayısıyla bir künyedir. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki onun ismi Abdullah bin Dahak'tır. Musa ab bin Abdullah bin Kinan Ezd sonra da Kahtan kabilesinden olduğu da söylenmiştir. Bu konuda başka görüşler de vardır. Zulkarneyn iki boyunuz sahibi olarak e, adlandırılmıştır. Yani Zulkarneyn'in anlamı iki boyunuzlu veya iki boyunuz sahibi. Hani hadislerde geçer Zulyadeyn hadisi. Zulyadeyn ya da Osman e, aleyhisselam e, radıyallahu anh için deniyor ya ee, zinnureyn yani iki nur sahibi ee, Osman radiyallahu anh iki nur sahibi Zulyedeyn iki kol yani sahibi ve kolları uzun kişi manasında böyle künyeler vardı. İşte Zulkarnayn de iki boynuz sahibi manasında e, isimlendirilmiştir. Çünkü şeytanın boynuzunun doğduğu ve battığı doğuya ve batıya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 kendisine emrettiği salih salih hükümdar kabul edilen Zülkarneyn başkadır en doğrusunu bilen Allah subhanahu ve Taala'dır. evet Ayetlerden anlaşıldığı gibi insanlarla mevcut ve mevcut arasında bir set yapması için Allah Subhanahu Wa Taala zulkarneini görevlendiriyor. Vakit gelip kıyamet yaklaşınca bu set açılacaktır. Vakit gelip vakit gelip kıyamet yaklaştığında bu set açılacaktır.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 وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ İşte bu Yejiç ve Mecuç isminin buradan geldiğini yani hani dalgalanmaları hasebiyle, fitneyi dalgalandırmaları hasebiyle isimlerinin de buradan geldiğini söyleyenler var. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. Rabbimiz onlarla ilgili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 Yecüc ve mecüc çıkacağına dair birçok hadis vardır. Bu hadisler manevi mütavatirce derecesine ulaşmıştır. Bunların bazılarına daha önce işaret etmiştik. Şimdi bu hadisleri inşallah tekrar hatırlayalım. Nedir yecüc ve mecücle ilgili olan hadisler? Mesela bir tanesi Buhari ve Müslim'in Ebu Süfyan adı Allah'ın kızı.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 Ve şöyle dedi La ilahe illallah lil lil'arabi Mi şerri kadiktarab Yaklaşan bir şerden Dolayı Vay Arapların haline Futihal yevme min Radmiye'cüce ve me'cüce Mislu hadihi وحلق بإسباعه وحلق بإسباعه إبهام والتي تليها قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر Habez. Aysel ve selam eşlerinin yanına telaşla girdi ve la ilahe illallah yaklaşan bir şerden dolayı vay Arab'ın haline bugün ye'cuc ve mecücün seddinden şunun gibi bir delik açıldı. Bunu söylerken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 Set'ten şunun gibi bir delik açtılar dedi. Böyle işaret yaptı. Yani bir göz kadar diyelim böyle bir delik açıldı dedi. Çünkü biliyorsunuz onlar Zulkarney'nin kendilerine kendileri için yaptığı settin arkasındalar. Bunu duyunca Zeynep binti Cahş radyalla anhe diyor ki ben de dedim ki ya Rasulullah aleyhisselatü vesselam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 Ve ne yaparlar? İsa aleyhisselam ve onunla beraber olan müminler Allah'a dua ederler. Allah da Horasan develerine benzeyen, yani Horasan develerinin uzun boyunları gibi olan kuşlar gönderir. Yani kuşların boyunu böyle deve boyunu gibi uzun kuşlar. O kuşlar kokmuş cesetleri alırlar, alırlar ve ee, alırlar, Allah'ın dilediği bir yere atarlar. Evet. <gülüyor> Müslim'deki diğer bir rivayette, yemin olsun ki, e, arkadaşlar hakkınızı helal edin, o bilmiyorum söz bana mı taberiye gölü büyük değildir. Yani göl büyük olmasa bile,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 Yemin olsun ki burada bir zamanlar su vardı. Sözünden sonra şu fazlalık vardır. Summa yasiruna hatta yentehu ila jabalil khamar. Ve huve cebelu beytil makdis. Fe yekulun laqad qatalla men fil ardı halumma fal naqtul men fis sama fe yarmuna bi nusabbihim bi nusabbihim ila as-sama' bi nusabbihim ila as-sama' fe yirudullah 'alayhim nusabbahum magdhu magdubatan magdubatan dam' bakın Müslüm'deki ziyade ziyadede şu var diyorlar ki diyor ki Aişe Aleyhisselam sonra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 muslimde fiten ve eşretü sa'a bâbu zikr deccal bahsinde, e, babında geçiyor. Yani ne yapıyorlar? Yecuc ve Mecuc, o dediğimiz tebariye gölüne gelip orayı kuruttuktan sonra, onlar daha sonra e, yürürler, her şeyi örtecek şekilde ağaçları birbirine girmiş olan, girip dolaşmış olan Cebelül hamr denilen,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 Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İsra gecesi dikkat ediniz Abdullah bin Mesud radıyallahu anh bunu bize haber veriyor. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İsra gecesi İbrahim, Musa ve İsa Aleyhisselam ile karşılaştığında kıyametin ne zaman olacağını konuştular. Söz sırası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 doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Ebu Hureyre radiyallahu rasulü aleyhi şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bu 5. hadis arkadaşlar. Feyhrucun ale'n-nasi fiyestakun el-miyah. Feyfiru vefirun nasu minhum. Feyermun bi-sima' bi-sehamihim. في السماء فترجعوا مخدبة بالدماء فيقولون فهرنا من في الأرض فغلبنا وغلبنا من في السماء قوة وغلوة فيبعث الله عز وجل عليهم نغفا في أقفائهم فيهلكون Vallahi nefsü Muhammedin, sallallahu aleyhi ve sallam bi adi. İna döbbe arzi, la tasmen ve tabter ve teşekkür şekren selam. Abu rivayet ettiği hadiste şöyle buyuruyor. Onlar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 Nerede geçiyor? Hadis Tirmizi'nin Evvab-ı Siratul sirat Kehf. Tirmizi diyor ki bu hadis Hasen gariptir. İbn-i Mace'nin fiteninde geçiyor. Hakim Müstedrek. Hakim Buhari ve Müslümi şartlarına göre sahiptir ama rivayet etmemişlerdir demiş. Vehebi de ona uymuştur. i̇bn Hacer Hacer Bari de almış. 13. ciltte o da şöyle diyor. Ravileri sahih. Hadis ravileridir. Ancak senedindeki kata de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 ee, beş dakikalık mola vereceğiz arkadaşlar. Beş dakikalık moladan sonra yecüc ve mecücün seti ne demek ya da nerede biraz bunu konuşacağız. Biraz bunu konuşacağız Allah izin verirse. Ee, zaten kısa bir bahis sonra e, yecüc ve mecüc bahsini bitireceğiz. والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته